11. Bölüm Abdülmüttalip Safiye'yi dikkatle dinledi. Böyle mi diyeceksin babana Safiye? Babacığım, dilim varmıyor. Neden bizi üzüyorsun? Hayır hayır. Sen de demiyor musun? Dünyada ebedi kalmak yok diye. Daha sonra Berre'ye döndü. Sen neler diyeceksin Berre? Berre, gözlerinden süzülen yaşları kuruladı. Sonra, mersiyesine başladı. Ey gözlerim! Aslı nesli temiz, tabiatı hoş. İstenildiğinde cimriliğe kaçmayan bir şeref sahibi olan için, bol bol inciler saçarak bana yardımcı olun. O alev fışkıran, daima evinde misafir için ocak yakılan, misafirini güler yüzle karşılayan, mertebesi yüce bir kişi, yani şeybetül hamd, abdülmuttaliptir. O kerem sahibi, izzet, şeref, fazilet sahibi, yumuşak tabiatlı, musibetlerin çoğaldığında ikramı artan, ihsanı çoğalan zattır. Kami arasında ay ışığı gibi parlayan bir faziletin sahibi olduğu, münakaşasız kabul edilmiş olan kişidir. Ölüm ona geçen zamanın ve takdirin bozup dağıtmadığı bir halde, sapas sağlamken gelip çatmıştır. Bere Mersiyesini bitirdi. Abdülmüttalip Atike'ye döndü. Sen neler söyleyeceksin kızım? Atike mersiyesine başladı. Gözlerim, yardımcı olun bana. Cimri davranmayın ki, herkes uykusuna çekildikten sonra bol bol ağlayayım. Daha sonra Ümmü Hakim Beyza, Ümeyme, Erva mersiyelerini okudular. Abdülmüttalip bunları dikkatle dinledi. Onlara... ...gönüllerine alacak sözler söyledi. Akşam yemeğinden sonra çocuklarının... ...hepsi Abdülmuttalib'in karşısında... ...yerlerini almışlardı. Abdülmuttalib... ...sözü uzatacak kadar kendisini... ...iyi hissetmiyordu. Kuruyan dudaklarını... Bir iki yudum zemzemle ıslattıktan sonra kendilerini iftihar edebilecek bir şekilde yetiştirdiğini kısa cümlelerle anlattı. Ve daha sonra şöyle devam etti. ''En büyük derdim, gözlerimin nuru yavrumu bunu söylerken torununa bakıyordu. Kimin bakacağı, nasıl bakacağıdır? Söyleyin bakayım, kim bakacak ona?'' En büyükleri olan Haris cevap verdi. Her birimiz ona kendi yavrumuz gibi bakarız. Evimizde bulunmasından şeref duyarız babacığım. Abdülmuttalip bu sözlerden memnun olmuştu. Oğullarından Zübeyir, Ebu Talip ve Abdullah'ın anneleri birdi. Beni Masun kabilesinden Fatıma bin Aiz. Abdülmuttalip Muhammed'ine bu iki amcasının bakmalarını daha uygun bulmaktaydı. Diğer çocuklarından da aynı iyiliği beklemesine rağmen, bu ikisini tercih edişinin sebebi, aynı ananın çocukları olmalarıydı. Ben her birinizden memnunum. İçinizden kime emanet etsem, ona bakmayı şeref sayacaktır. Bundan eminim. Ancak Ebu Talip ile Sübeyir, Abdullah'ın ana bir kardeşi olduklarından kura çekilmesini istiyorum. Daha sonra yanında sessizce duran torununa döndü. Sen hangi amcan istersin yavrum? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Kalktı ve Ebu Talib'in kucağına atıldı. Bu arada yapılan kurada Ebu Talib'e çıkınca netice kesinlikle belli oldu. Ebu Talib çoktandır arzu ettiği emeline kavuşan bir insan gibi sevindi. Ayrılırken Abdülmüttalib'in izniyle elinden tuttuğu yeğenini evine götürdü. Şu kadar ki her gün yine gelecek dedesinin yanında bulunacaktı. Fatıma Ne var ya Ebu Talip? Gel bak kimi getirdim. Fatıma geldi. Kocasının yanında Muhammed duruyordu. Eğildi yanaklarından öptü. Hoş geldin yavrum dedi. Hoş bulduk yengeciğim. Fatıma, artık Muhammed'imiz hep yanımıza kalacak. Bizim oğlumuz olacak. Ne iyi, ne saadet, ne tatlı haber getirdin ya Ebu Talip. Daha sonra eğildi, tekrar kucakladı. Aramıza hoş geldin oğlum. Artık senin annem ben olacağım. Sen bana kendi oğullarımdan daha sevgili, daha değerli, daha aziz olacaksın, bu sözler samimiyet dolu bir kalbin ifadeleriydi. Gerçek manasıyla sevgi, şefkat ve merhamet doluydu. Muhammed'i ta ilk gününden beri sevmişti. Onu gördükten, onu tanıdıktan sonra sevmemek mümkün olamazdı. Daha bu yaşta baba yüzü görmeyen, anadan mahrum kalan, fakat emsalsiz bir güzelliği, mükemmel bir edep ve terbiyesi olan bu yavruya o güne kadar daima şefkatle, daima merhametle bakmış. Bu şefkat ve merhamet zamanla tarif edilmez bir sevgiye dönüşmüş. Öz annesi gibi sevmiş, öz annesi gibi hoşlanmıştı. Haşimoğulları arasında açan, solmayan bir güldü o. Ebu Talip evine bereket ve saadet geldiği inancında Fatıma ile beraberdi. O gece babasının ilerleyen hastalığıyla üzgün olan kalbi, aynı zamanda başına saadet tacının konduğu inancıyla da doluydu. Yatağına girdiği zaman gönlü bazen babasına gidiyor, üzgün dönüyor, sevgili yeğeninin yanına geliyor, huzur buluyordu. geçmeden Abdülmuttalib öldü. Mekke mateme büründü. Halk gerçek manasıyla büyük bir üzüntüye kapıldı. Çünkü Abdülmuttalib güce, kuvvete, zorbalığa değil, fazilete, iyilik ve ihsana dayalı bir mevkiiin sahibiydi. Hayatı boyunca sadece suçun ve suçlunun Sadece kötünün ve kötülüğün karşısında cephe almış, daima iyiliğin, edebin, faziletin bulunduğu safta hem en ön safta yer almış, daima ezilenin yardımcısı olmuş, yetimler, dullar onu kendileri için bir sığınak olarak tanımışlardır. O, sadece haşim Haşimoğullarının değil, bütün Kureyş'in büyüğü sayılmıştı. Karşısına çıkarak onunla büyüklük yarışına kalkanlar, Zor karşısında değil. Fakat nereden geldiğini bilmedikleri manevi kuvvetlerin Abdülmuttalib'e yardımcı olduklarını göre göre ikinci derecede olmayı gönüllü olarak kabul etmişler. Hadiseler daima Abdülmuttalib'in yanında ona yardımcı olarak tecelli etmiş, onu Mekke'nin büyüğü, Kureyş'in büyüğü olma mevkine getirmişti. Haşimoğullarının evinden bir feryat yükseldi. Bu feryat, 80 yıldır dimdik ayakta duran, gittikçe sağlamlaşan, köklerini halkın gönlüne salan bir ağacın devrildiğini anlatıyordu. Bu ulu ağaç, nice yolcuyu gölgesinde dinlendirmiş, nice misafir bu gölge altında ikram görmüş, nice tulda yetim bu ağacın meyvesiyle beslenmişti. Ağıt kısa zamanda Haşim oğullarını açtı. Ümeyye, Mahsun, Adi, Zühre oğulları derken diğer ailelere sıçradı. Kısa zamanda yıldırım hızıyla bütün Mekke vadilerinde çınladı. Abdülmüttalip öldü, Abdülmüttalip öldü. İki cümleden ibaret olan bu kısa haber, ateşle barut gibi yan yana gelince, her girdiği kulağı yaktı. Her işitenin gönlünü yangın yerine çevirdi. Büyük ağladı. Küçük ağladı. Kadın erkek ağladı. Mekke şehrinin üzeri hüzünlü bulutlarla örtüldü. Abdülmuttalib'in cesedi, Sidr ağacının yaprağıyla yıkandı. Bu ona hürmet duygusunun bir ifadesiydi. O güne kadar Mekke'de hiçbir şahsın cenazesi için böyle bir şey yapılmış değildi. Şehir içinde açık olan hiçbir ticaret yeri yoktu. Hepsi kapatılmıştı. Bundan böyle çarşılar günlerce kapalı kalacak, günlerce ticaret yapılmayacaktı. Yemen kıymetli kumaşlara sarılan ceset, tabutuyla birlikte omuzlara alındı, ellerin üzerine kaldırıldı ve bir daha dönmemek üzere evinden çıkartıldı. Ardında iyilikle gönüllerini satın aldığı bir sürü insan bırakarak, Hacun kabristanına doğru yol almaya başladı. Ağlayan insanlar arasında, Gönlü yanık bir gül yüzlü yavru da vardı. Gözlerinden teessür içinde nurlar damlayan bu yavru, ona ağlamaya herkesten daha layıktı. Çünkü dünyada sevilmeye en layık olanı, herkesten çok sevdiğinden hiç şüphe olmayan bir dedeydi o. O, torununun alemlere rahmet olduğunu müjdelendiği günlere erişememiş, ama onun o makamlara layık olduğuna inanmış, sevmesi ibadet olan zatı, daha bu yaşındayken keşfedip, çılgınca sevmiş olan ihtiyardı. Bütün insanlığa, dünyanın ve ahiretin saadet rehberliğini yapacak olan, alemlerin efendisine, annesiz babasız kalmanın acısını o unutturmuş. Yalnızlığın, öksüzlüğün acılarını o dindirmişti. Onu Hiçbir zaman yalnız bırakmayacak olan Yüce Allah'ın takdiri, öksüzlüğün en acı günlerinde acılarını dindirme görevini Abdülmuttalibe vermişti. Ümmü Eymen, herkesi keder içinde bırakıp giden efendisinin ardından, Yaşlı gözlerle bakarken kalabalık arasında bir çift yaşlı göz daha gördü. Bu, iki sene önce Evvada annesinin cenazesinden ağlayarak ayırıp getirdiği, barına basarak ilk acılarını dindirmeye çalıştığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdi. Hani oğlum... ''Ben onsuz yemek yemem.'' diyerek açlıktan çatlasa da Muhammed'i olmadıkça yemeğini yemeyen ihtiyarın ardından bir daha hıçkırdı Ümmü Eymen. O sadece bir öksüze olan bu şefkati ve merhameti sebebiyle yüzyıllar boyu adı unutulmayacak bir şerefi dünyaya bırakıp gidiyordu dünyanın hiçbir yerinde eşi bulunmayan mübarek bir suyu hararetten çatlayan, dayanılmaz sıcaklar altında kavrulan halka hediye etmesi de asla küçümsenemezdi. Bir zamanlar amcası Muttalib'in devesinin terkisinde, Yesrib'den küçük bir çocuk olarak gelen ve bu kimdir diyenlere abdi, kölemdir cevabı verildiği için Abdülmuttalib, Muttalib'in kölesi lakabı olan Şeybe, şimdi insanların omuzlarında dünyayı terk ediyordu. Gerçi halkın yakıştırdığı bu ismin manası, Muttalib'in kölesi demekti. Fakat ona Abdülmuttalip diye hitap edenler, Muttalib'in kölesi değil, Mekke'nin ve Kureyş'in efendisi demek istiyorlardı. İhtimal ki asıl adı unutulmasın diyenler, ona şeybediye hitap etmeyi doğru bulmamış. Şeybetül Hayır. Şeybetül Hamt diye anmayı bir vicdan borcu bilmişlerdi. Ona son vazifesini yapma arzusuyla ardından yürüyenler onu büyük dedesi Kusayın gömülü olduğu yere getirdiler. Bu kabristan'a hacun deniliyordu. Gözyaşları arasında oraya gömüldü. Dünyada sevilmesi ibadet olanı, insanlığın huzur ve saadet rehberini, iman önderini, nebiler serverini hudutsuz bir sevgiyle seven, hudutsuz bir şefkat ve merhametle ona kucak açan bu ihtiyar, gittiği alemde nasıl bir muamele görecek, nasıl karşılanacak... Onun davasını durdurabilmek için her çareye başvuran Ebu Cehille Ebu Leheb'le birlikte o da cehennemde mi bulunacak? Yoksa Habibi Edibine yaptığı hizmeti, gösterdiği şefkati daha geniş bir rahmetle karşılamaya kadir olan Allah'ın sonsuz rahmeti onu kucaklayıp saracak. Alemlere rahmet olanı merhametle kucaklayan kollar daha geniş bir rahmetle mi sarılıp bürünecek? Bu satırların yazarı Habibi Hüdaya karşı yapılan hiçbir hizmetin karşılıksız kalmayacağı inancıyla gönlünün ikinci ihtimalle birlikte olduğunu arz etmekten kendin alamıyor. Allah sonsuz merhamet, bitmek tükenmez şefkat sahibidir. Ebu Talip Hacun kabristanından gözü yaşlı döndü. Bir babayı, hele Abdülmüttalip gibi bir babayı kara toprağa vermek kolay mıydı? Kendisi evli barklı yetişkin bir adamdı. Bununla beraber kendi bir an için himayesiz kalmış, öksüz bir çocuk gibi hissetti. Ama bu çok sürmedi. Kendisi himayeye muhtaç olursa, gerçekten bakılma ihtiyacında olanlar ne Ne yapardı? O gece Abdülmuttalib'in evinde yapılan toplantıda ittifakla Ebu Talib'i aile büyüğü olarak kabul ettiler. Artık o Haşim oğullarının reisi durumuna geçmişti. Bu babasının yerine geçmesi demekti. Ancak Abdülmuttalib Kureyş'in bütün kolları tarafından sevilen, sayılan bir mevkiiin sahibiydi. Onun oğlu ve haşim oğullarının reisi olarak Ebu Talib'in de aynı sevgiye, aynı saygıya ulaşabilmesi için beklemesi babasının yolundan azimle yürümesi gerekiyordu. Evine daha bu hafta içinde gelmiş olan sevgili yeğenine karşı gerçek manasıyla derin bir sevgi duyuyordu. Bu sevginin üç sebebi vardır. Hayatının baharında gurbet elde ölüp giden sevgili kardeşinin yetimi olması. Onun diğer çocuklara hiç benzemeyen mükemmel bir edep ve terbiyeye sahip bulunması. Bunlara ilave olarak Yüce Allah'ın onu hususi bir sevgiyle sevdirmesi. Ebu Talib bir gece bu konuyu hanımı Fatıma'yı Esediyye anlattı. ''Babam bu çocuk için deli divane oluyor. Onsuz duramıyordu.'' ''Ben de aynı haldeyim. Bana kalırsa onun ayrı bir kaderi var. Biz bu kaderin hizmetçileriyiz.'' dedi. Fatıma onu tasdik etti. ''Doğru söylüyorsun ya Eba Talip. Ben de öyleyim. Çocuklarımdan hiçbirini bu gülyüzlü Muhammed'i senin sevdiğinden daha çok seviyorum. Bazen duruyor kendi kendime soruyorum. ''Acaba annesi Amin'e bu yavruyu benim sevdiğim kadar seviyor mu?'' diye. ''Bu konuda seninle beraberim. Evet onun için tayin edilmiş bir kader var. Biz bu kaderin hizmetçileri ama şerefli hizmetçileriyiz. Bütün ömrüm boyunca bu yavrunun hizmetiyle uğraşsam asla yüksünmem.'' Aydınlığa Doğru isimli programımızın 11. bölümünü dinlediniz.